Ağa azibillahi min Şeytanir Rajeem. İsmi Allahir Rhamanir Rahuim. Alhamdulillahir Rabbi alaamin. Ve ala Rasulüna ve Sahbhihi Jmaain. Cüllü ala Rasulüna Muhammed. Cüllü ala Tabib Gülübina Muhammed. Cüllü ala Şefiyye Dünebina Muhammed. Değerli kardeşlerim, bugün helal lokmadan konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala estağidibillah يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ هَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُّوُ مُبِينَ Sıraq Allah'u'l-Azim buyuruyor Biz helalden bahsederken helal lokmadan bahsederken önce helalin ne anlama geldiğini bilmek durumundayız helal demek Arapça bir kelime olarak meşru manasına gelir. Uygun görülen, düzgün, helal iş. Dini istilahta da Allah Teala'nın ve dini mübinin insanlara helal kıldığı, yapılmasına izin verdiği, meşru gördüğü, rıza gösterdiği şeylerdir helal. Haram da bunun tam tersine Allah Teala'nın yapılmasına razı olmadığı, izin vermediği Yapıldığı takdirde yapanın karşılığında cezaya uğrayacağı işlerdir. Helal olan şeyler meşru olan işlerdir. Yapıldığında veya yapılmadığında karşılığında bir sevap veya günah olmaz. Ama haram olan şeyler yapıldığı takdirde insanoğlu bu haramı işlediği zaman bunun karşılığında ilahi cezaya maruz kalır. Değerli kardeşlerim, Helal deyince neyi kastediyoruz? İnsanın yapmasına izin verilen şeyleri. Bugün konumuz helal lokma ama aslında helal dediğimiz zaman sadece lokma değil, insanın hayatı boyunca karşı karşıya bulunduğu, yapma durumunda olduğu her şey haram veya helalle ölçülür. Bir şeyin yapılmasına izin verilmişse helaldir, izin verilmemişse haramdır. İşte İnsanoğlunun da gıda noktasında, yiyecekler noktasında da kendisine yenmesine izin verilen şeylere helal diyoruz. Ne gibi? Mesela bazı etler gibi, koyun eti, tavuk eti, sığır eti gibi, keçi gibi, balık gibi hayvanların etleri. Başka bazı bes hayvanların ürünleri, süt gibi, bal gibi... Savhuçluk vermeyen bitki türleri, pırasa, domates, salatalık, Allah Teala'nın bize yeryüzünden nimet olarak verdiği bitkiler. Bunun dışında buğdaydı, pirinçti, arpaydı gibi temel besinler ki bunlar grup olarak bu beş gruba ayrılıyor, bunların altında diğerleri gelir. Bu yenmesine izin verilen şeyler helal grup. Bir de haram olan Allah'ın yasakladığı şeyler var ki onlarda ne gibi mesela domuz eti gibi, mesela dişli hayvanların etleri gibi aslandı, kaplandı, işte ölmüş hayvanın eti parçasının yenmesi gibi başka Allah adına tesmiye edilmeden kesilmiş hayvanların etleri gibi başka Şaraptı, bilmem ispirtoydu, di gibi haram olan içecekler, böcekler gibi yiyecek şeyler de haram kısmındadır. Yani Allah Teala bize dünyada yarattığı, imkan olarak verdiği, hemen her şeyi helal olarak vermişken pek az şeyi de imtihan olsun diye bize haram kılmıştır. İşte biz Müslümanlar bu haram olan şeylerden uzak durmak durumundayız. Değerli kardeşlerim bir şeyin helal olması iki yöne gerçekleşir. Birincisi o şeyin özü itibariyle helal olmasıdır. İkincisi de uygulama açısından helalliğidir. Ne gibi? Koyun eti gibi. Normal şartlarda bir insan koyun etini veya bahsettiğimiz balık etini gibi etleri yemesi normalde helaldir. Ama eğer bunlar usulüne uygun hale gelmemişse ikinci şartı yerine getirmemişse helal olmaz. Nasıl? Allah adına kesilmemişse, falan kimsenin şerefine eğer bir şey kesilmişse bir hayvan Allah değil de kulu için kurban edilmişse haram haline gelir. Ya da kesimde gereken şartlar mesela Müslüman inançlı Müslüman veya ehli kitaptan birisinin kesmesi gibi şartlar eğer yerine gelmemişse veya örü eti ise bunlar ne olmuş diyor haram oluyor. İşte biz müslümanların biz müslümanların helal ile haram arasında bilmesi gereken çizgi budur. Allah Teala'nın yenmesine rıza gösterdi, izin verdiği, meşru kıldığı, serbest bıraktığı şeyler helaldir. Yenmesi caizdir. Bunları kullanmakta bir sıkıntı yoktur haram bırakılan şeyler ise hepsi haramdır, günahtır. Ondan uzak durmak gerekir. Ve insan başka bir masiyet işlediği zaman, günah işlediği zaman nasıl azaba maruz kalırsa haram olan bir de kullandığı takdirde bu haramlardan birisini işlediği zaman da aynı şekilde haramı kalır. Değerli kardeşlerim, burada bilmemiz gereken helal haramla ilgili en temel hususlardan birisi şudur bir şeyin helal mi haram mı olduğunu belirleme yetkisi yalnızca Allah'a aittir. Herhangi bir insan kendi kendine bir hüküm çıkararak bu helaldir ya da bu haramdır diyemez. Yani bu işler kanunlarla yönetmeliklerle belirlenmez. Ya Allah Teala kendi helal koyma çok önemli bir konu olduğu için bizzat Allah Teala'nın kendi elindedir ya da Allah adına hüküm veren alimler yani Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden dini kaynaklardan e, hüküm çıkartan alimler, şari diyoruz biz buna. Bunlar Allah adına bir karar vererek yani Allah Teala'nın bize emrettiği şeyleri buyruklarına göre ortaya hüküm koyarlar. Hiçbir şekilde bir insan kendiliğinden kendi gücünü kullanarak yani bahsettiğim tüzde ya da kanun çıkararak yönetmelikle vesaire bir şeyin helal veya haram olduğuna karar veremez. Helal kesim o kadar çok önemlidir ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekatı birlikte zikrettiği gibi kendisine iman ve kesim Allah adına kesmeyi de hep birlikte zikretmiştir ki Allah adına olmasının öneminden dolayı. Değerli kardeşlerim, Helal'in ikinci önemli hususlarından birisi şudur ki helal haram kaidesinde harama götüren her şey haramdır. Bir şey eğer harama yol açar pozisyonda ise mesela zina'nın kendisi haramdır ama zinaya götüren yollar da bir yabancı hanımla bir erkeğin baş başa bulunması haramdır. Niye haramdır? Çünkü bu onları suça teşvik eden bir yoldur. Aynı şekilde İçki haram olduğu gibi o ortamda bulunmak da haramdır çünkü o ortamda bulunmak insanı bir şekilde o kimselerle dost edinmek, o kimselerin ortamında bulunmak insanı o kötülüğe doğru, yanlışa doğru çekeceği için helal koyma, helal ve haram koyma yetkisi Allah'ındır. Harama götüren şeyler de haramdır. Üçüncü olarak da haram herkes için haramdır. İslam'da imtiyaz sınıfı, seçkinler sınıfı yoktur. Eğer bir şey haramsa, alime de haramdır, cahile de, çobana da, devlet başkanına da aynı hükümler geçerlidir. Biz seçkinci sınıfı zümreyiz değil, birilerine haram olan şey, bir başkalarına asla helal değildir. Kural herkesi kapsar. Değerli kardeşlerim, hadis-i şeriflerden, Dört veya beş tanesi için alimler demişlerdir ki, daha önce bahsettiğimiz gibi, bu hadisler o kadar önemli ki, İslam'ın özünü bunlar teşkil eder. Dinin hiçbirisi, hiçbir kaynak ortalığı olmasa, bunlar yeterlidir. İşte bunlardan birisi. Hadis-i Şerif buyuruyor ki Peygamberimiz, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, İnnel halale الْحَلَالَ ve harama beyin." Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın rivayet etti hadis-i şerif, Allah helal ve haramı açık ortaya koymuştur. Helal de bellidir, haram da bellidir. Bir de bunların ortasında şüpheli olan şeyler vardır ki, insanların çoğu bu şüpheli şeylerin hükümlerini bilmez. Helal belli, haram belli, bir de şüpheli şeyler vardır, insanların çoğu bilmez. İşte kim ki şüpheli şeylerden kendisini korursa, şüpheli şeylere yaklaşmazsa, o insan dinini de, ırzını da korumuş olur. Kim ki şüpheli şeylere düşerse, o insan harama düşmüş olur. Bu neye benzer diyor Peygamberimiz? Helal ve haramın dışındaki şüpheli şeyler bir çobana benzer. Çoban nasıl ki, Sürüsünü otlatırken otlatmakla e, hükümlü olduğu, yükümlü olduğu bir yer vardır. İzin verilen yer vardır. Ama bir de bunun dışında özel mülkiyet alanı vardır ki oraya hayvanını girdirmemesi gerekir. Ekilim başkasının bahçesi. Eğer çoban elindeki sürülerini nasıl ki bu yasak bölgeye girmemesi gereken tarlanın dibine getirirse ne olur o çoban o çoban sürüsünü belli bir süre sonra kontrol edemez. Sürü kendiliğinden haramın içerisine, yani yasak bölgenin içerisine girer. İşte diyor peygamberimiz her bir sultanın da kendisine has yasak bölgeleri, koruma alanları vardır ki Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Allah Teala'nın uzak olunmasını emrettiği nokta nedir? Haramdır. Harama yaklaşmamak gerekir. Haramin içine düşmemek gerekir. Sadece düşmemek değil, haramın kenarına kıyısına da gelmemek gerekir. Harama götüren şeyler haramın etrafında dolanan şüpheli sayılabilecek şeylere gidildiği takdirde o zaman insanın harama düşmesi kaçınılmazdır. Onun için ne yapmalı? şüpheliç dediğimiz şeylerden her zaman için uzak durmalı. Yine devamen Peygamberimiz buyuruyor ki ele o innefil cesedi mudga ile saluhat saluhar cesedi küllü. Dikkat edin. Cesette insan vücudunda öyle bir et parçası vardır ki o parça sağlam olduğu zaman o parça düzgün olduğu zaman ...tüm uzuvlar sağlam kalır... ...ama o parça bozulduğunda... ...o et parçası... ...kokuşmaya başladığı zaman... ...geçerliliğini yitirip bozulmaya başladığı zaman... ...o ile fesede feseder cesedü küllü... ...bozulduğu zaman da tüm ceset bozulur... ...ele vahiyel kalp... ...işte diyor Peygamberimiz... ...orası da kalptir... ...yani bir insanın haramlara düşmemek için korumak zorunda olduğu vücut parçası neresidir? Kalbidir. Kalbini sağlam tutmak zorundadır. Tabi burada önemli bir mucizevi hadis-i şerif de görmüş oluyoruz. Tıbbı nebeviyi görüyoruz. Peygamberimiz diyor ki vücudun içerisindeki et parçası olarak sadece kalp, eğer o kalp dediğimiz küçük et parçasını bozmuşsanız artık vücut dikiş tutmaz. Kalp olmamışsa ne oluyor bir insanda yani vücudunun başka bir azasında ağrısı olduğu zaman yaşamı devam ediyor. Elinde, ayağında problem varsa yaşıyor ama eğer kalbi problem yaşamışsa, kalp bozulmuşsa ne oluyor? İnsan yaşayamıyor. Bu vücudumuzun, vücudumuzun tıbbi yönü aynı zamanda ama peygamberimizin burada ifade buyurduğu başka bir yön var. İnsanın ikinci olarak kalbi nedir? Helal ve haramı belirleme yönüdür. Bahse, arz etmeye çalıştığımız gibi bu hadis-i şerif önemli hadislerden, çok önemli beş hadisten birisidir ki bu hadis demiş bazı alimler İslam'ın tüm hükümlerini ihtiva etmiştir, kapsamıştır. Helal ve haram konusunu belirlemekle, kalbi sağlam tutun demekle zaten İslam'ın özünü de belirlemiştir. Şimdi buradan Kalp sağlığının önemini anladık Kalbin ne kadar önemli Olmak gerektiğini Aynı zamanda şunu da anlıyoruz ki Kalp sağlığını korumanın Yolu da O kalbi O kalbin barındığı Cesedi bedeni Helal ile beslemekten geçer Eğer kalp sağlam olsun istiyorsak O vücuda Sağlam şeyler Helal şeyler temiz şeyler Girmeli eğer o vücut Temiz helal gıdalarla beslenmişse kalpte sağlam kalır. Ama eğer kötü şeylerle beslenmişse ne olur? O zaman o zaman o kalp hasta olur. Kalp hasta olduğu zaman da neye geldiğini öğrendik. Yine değerli kardeşlerim, Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz kalbin hastalanmasını da işaret ederek buyuruyor ki insan günah işlediği zaman Yaptığı günah, kötülük, masiyet kalbin içerisinde bir siyah nokta olarak belirir. Kalbin içerisinde küçük bir nokta olur. Ardından bu insan günah işlemeye devam ettikçe her bir hatasında o kalbinden çizgiler, noktacıklar, o siyah lekeler büyür. Öyle büyür, büyür, büyür ki kalbin tamamını kaplamış olur kalbin tamamı artık simsiyah bir kalp olmuştur. Artık o ilk baştaki leke bembeyaz kalp ne oldu? Simsiyah bir şey halini aldı. İşte o zaman kalp ne oluyor? Kalp artık diyor Peygamberimiz tüm her yönüyle simsiyah kaplandığı zaman artık vazifesini icra edemez hale gelir. Kalp çalışmaz. Kalp İyi ile kötüyü ayırmaz. Helal ile haram ayırmaz. Ondan sonra boş ver der. Sen hala buralarda mı oturuyorsun der. Geç bunları geç der. Hala mı der? Artık temel değerleri hafife almaya başlar. Çünkü kalp çalışmazdır artık. Çünkü kalp işlevini, fonksiyonunu yitirmeye başlamıştır. Onun için kalbi sağlam tutmak... ...kalbi temiz tutmak gerekiyor... ...kalp temiz tutulduğu zaman... ...insanın vücut kabiliyeti... ...hareketleri... ...hem fiziki maddi olarak... ...hem de manevi olarak... ...ibadetleri devam ediyor... ...aksi takdirde bunların hepsini... ...zarara uğratmış oluyor... ...değerli kardeşlerim... ...Müslümanın... ...helal ve haramdan bahsederken... ...işleri üç kısma ayrılıyor... ...nedir bunlar... Davranış itibariyle birincisi helal olan şeyler bahsettiğimiz gibi insanın yapmasında bir sıkıntı olmayan her türlü meşru işler. Helal davranışlar. Ne gibi? Yemek yemek gibi. Bir insan yemek yediği zaman meşru bir iş yapmıştır. Uyumak gibi, konuşması gibi veya kendisine izin verilen helal şeyleri yemesi gibi. Başka ne var? Haram şeyler var. Haram şeyler de Allah Teala'nın ...kendisine haram kıldığı... ...yalan söylemek gibi, iftira atmak gibi... ...ya da helal olmayan şeyler yemesi gibi... ...bir de dedik ki ortada şüpheli konular var... İşte bu şüpheli konulardan insan uzak duracak. Ve şüpheli konular aslında müpem, kapalı, gizli konular değildir. Tehlikeli olan şeylerdir, insanı harama götüren şeylerdir. Bir de bunun dışında... Ne anlama geldiği bilinmeyen şeyler vardır ki bunda da alimler dini hükümler ile dini kaynaklardan hüküm çıkararak da onlara açıklık getirirler, ona göre hareket edilir. Ama bilelim ki bu şüpheli şeyler ne demektir? Bir insanın tamamen sis kaplanmış bir günde yol alması demektir. Sis kaplı bir günde bilmediği yerde yol almasıdır. ...arabayla gidiyor... ...sisli bir hava... ...her taraf kapalı... ...çok rahat düz yolda da gidiyor olabilir... duvara da tostlayabilir... ...ya da... ...ya da uçurumdan aşağı yuvarlanabilir... ...sisli havadayken bir insan... ...ne yaptığını göremez... ...onun içinde sisli havada bir insan nasıl yürür... ...çok temkinli... ...dikkatli yürür... ...yürümesi gerekir... ...onun içinde işte şüpheli şeylerde hareket eden insan sisli yolda yürür gibi dikkat etmek, ona göre hareket etmek durumundadır. Aksi takdirde şu sisli havada başına gelen şey şüpheli durumlarda da başına gelir. Değerli kardeşlerim, helal lokmadan bahsediyoruz ki bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah temizdir ancak temiz olanı sever. Allah temizdir, temiz olanı sever ve Allah peygamberlerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiştir. Ve buyurmuştu ki Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler temiz ve helal olan şeylerden yiyin, salih amel işleyin. Bir başka ayette bizim sizi rızıklandırdığımız diye buyuruyor ki Allah Teala bizim size rızık olarak verdiğimiz şeylerin helalinden yiyin, ...sonra da ona şükredin. Buradan şunu da anlıyoruz ki... ...bir insan... ...alışmışız, böyle babadan, dededen... ...gelme, bir gelenek, görenek gibi görüyoruz... ...yemek yedim, çok şükür diyeceğiz... ...elhamdülillah diyeceğiz, bu doğru... ...ama bunu her zaman yapacağız. Allah Teala'nın bize verdiği... ...nimetlerin hepsi... ...şükür gerektirir. Çünkü Allah öyle buyuruyor... ...nimetlerimden yiyip... ...sonra da bana şükredin. Yemek, yemeğin dışında... ...Allah Teala'nın bize lütfettiği... ...herhangi bir nimeti... ...kullanırken şükretmek durumundayız. Değerli kardeşlerim... ...Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz... ...bunu buyurduktan sonra... ...Kur'an-ı Kerim'den bu ayet-i kerimi... ...okuduktan sonra... ...bize bir insan tasvirinde bulunuyor. Kimden bahsediyor? Bir insan. Bir insan diyor... ...Allah için uzun bir yola çıkmış... ...ünlerce seyahat etmiş... Dağ, bayır, çayır demeden seyahat etmiş. Ve o seyahatin günlerce yaptığı seyahatin sonunda perişan düşmüş. Üstü başı kir hale gelmiş. Saçı başı dağınık, yorgun, bitkin bir halde. Ne Neden geliyor bu adam? Allah için seyahat etmiş. Bu kadar uzun yol gelmiş. Ve böyle perişan haldeyken... ...tek başına bir yerde... ...oturmuş namaz kılıp Allah'a dua ediyor... ...canı gözden yalvarıyor... ...ağlayarak, sızlayarak... ...üstü başı perişan, kendi de perişan... ...gözlerinden... ...çeşme gibi... ...çeşme gibi gözyaşı akar bir vaziyette... ...Allah'a yalvarıyor, dua ediyor... ...sonra da diyor ki Peygamberimiz... ...sizce bu insanın duası makbul müdür? Böyle bir anket yapsak herhalde hepimiz ittifakla deriz... ...ya evet kesinlikle böyle bir adam... Allah yolundaysa asla hiçbir şey reddedilmez. Buyuruyor ki peygamberimiz ama diyor bu insanın özellikleri var. Ellerini kaldırmış Allah'a ya Rab ya Rab diye canı gözünden yar varıyor. Ama bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslenmiş. <gülüyor> Nerede, neredeki duası kabul olsun. Kabul olmaz bunun duası. Bu bu kadar seyahat ediyor, bu kadar perişanlığı çekiyor bile olsa, haramla beslenmediği için ne yapmış oluyor? Haramla beslenmediği için bu insanın duası kabul edilmez diyor Peygamberimiz değerli kardeşlerim. Onun için helal lokma aynı zamanda duanın kabul olmasının şartlarından da birisidir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Yanında birlikte olduğu bir kölesi var. Kölesiyle de anlaşması şöyle. Çalışacak, serbest işler yaptığı zaman kazancından belli bir miktar komisyon verecek. Çalışacak, normalde dışarıda çalışmasına izin verilmemesi gerekirken kendisine izin vermiş ki çalış, belli bir miktarda komisyon verecek. Anlaşması böyle. Dönüp geldiğinde... Kölesi Hazreti Ebubekir'e bir süt ikram ediyor. Verdikten sonra Hazreti Ebubekir de alıyor, içiyor ki sonra da dönüp diyor ki biliyor musun? Ey Ebubekir ben bunu nereden kazanmıştım? Bunu diyor cahiliye devrindeyken öğrendim sihirden kazandım. Bunu duyunca Hazreti Ebubekir Efendimiz derhal ilkiliyor. Hemen onu bıraktığı gibi içtiği sütün tamamını kusmaya çalışıyor. Öyle boşaltıyor ki eline boğazına atıyor. Zorlanabildiği kadarıyla boşaltıyor. Ondan sonra da diyor ki Yarab, artık kanıma karışandan da sana sığınırım. Eğer çıkaramamışsam neden? Çünkü Hz. Ebu Bekir biliyor ki ve şöyle devam ediyor kendisi Haramla beslenen lokma ancak cehenneme layıktır. Eğer bu vücuttan ...haram yolla kazanılmış bir nokma girmiş ise bu vücut cehenneme layıktır. Onun için dua ediyor, Allah'a tevbe ediyor ve yediğini çıkarıyor. Ve başka hadis-i şerifte de Peygamberimiz buyuruyor ki değerli kardeşlerim... ...Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şey de yapmamıştır. Hani bazı yerlerde derler ya... ...işte ben aslında bunun günah olduğunu biliyorum ama... Ne yapayım ki tedavim bununla içmezsem başım dönüyor. Hayır arkadaşlar bunların hepsi külliyen yana. Böyle bir şey yok. Çünkü buyuruyor ki Peygamberimiz Allah şifayı haramda kılmamıştır. Yani eğer bir şey şifa ise o şey helal olması gerekir. İnsanın haram şeyde şifa araması sadece kendini avutmasından ibarettir. Onun için de maalesef Bugün ülkemizde görüyoruz ki resmi rakamlara göre içki üretiminin ne kadar çok olduğunu dünyanın en ilk başlarda gelen ülkeler içerisindeyiz, içki üretiminde. Yine haram olarak mesela domuz üretiminde ülkemizde tespitlere göre yılda 1 milyon baş civarında hayvan üretildi, tespit edilmiş ki... Bunların resmi rakamlara göre ihraç edildiğine dair de böyle bir belge ortada. Bu hayvan 700 binde 1 milyon civarında yılda hayvan üretiliyor ve bunlar bu millete bir şekilde Allah korusun yediriliyor. Nereye nasıl gidiyor bilmiyoruz. Onun için de her bir mümine düşen görev yiyeceği şeyi sonuna kadar araştırmak, vücudundan tek bir haram lokma geçmemesine gayret etmesidir. Peygamberimiz, değerli kardeşlerim buyuruyor ki, kazancın helal olanına hesap vardır, haram olanı için ise azap vardır. Yani, helal ve haramın bu noktada önemini kavramak durumundayız. Yine Hazreti Abdullah İbni Ömer Hazretleri de buyuruyor ki, bir insanın mutluluk hali nedir? Mutluluk hali şudur, dünyanın en mutlu insanı Yemeğini helalden temin edip, kazancını da dostlarına ikram edebilen, onlarla paylaşabilen insandır. Helalden kazanmak çok önemlidir ama harcamak da önemlidir. Biriktir, biriktir, bir kuruş kimseyle paylaşama, bu nedir? Bu da bir bahtsızlıktır. Ama bir insan eğer helalden temin edip, helal şekilde dostlarına ikram edebiliyorsa... ...bu dünyanın en mesut, en bahtiyar, en mürüvvete ermiş kimsesidir diyor Hazreti Abdullah İbni Ömer. Yine Abdülhalik Gürcuvani Hazretlerinin de bu noktada helalle ilgili bir sözü var ki... buyururlar ki helalye mecbur kalmadıkça şüpheliden sakın. Yani bir insan helali her zaman yediği gibi şüpheli şeylerden de her zaman kaçırmak durumundadır ki yine Mehmet Zayed Kotku Rahmetullahi aleyhi Hazretleri de helal rızıkla ilgili şunu anlatıyor bir insanın namaz kılması farzdır. Allah Teala kendisine namazı emretmiştir. Namaz farz olduğu gibi iman da farzdır. İmanla ilgili hükümler de direkt insanın hayati derecede bilmesi gereken önemli hükümlerdir. İşte bir insanın namazı bilmesi ya da imani konular bilmesi neyse namaz kendisi nasıl farz ise yemeyende helal olması böyle farzdır. Yani biz oruca efendim namaza ne kadar çok değer veriyor eşek bunlar Allah'ın kesin kati emirleridir, farzdır diyorsak işte bir insanın yediklerinin helal olması da aynı onlar gibi farzdır namaza dikkat ettiği kadar bir insan yediği şeyinde helal olduğunu bilmek zorundadır. Ve devamen buyuruyor ki ne hikmetse günümüzde insanlar sıradan boş şeyleri öğrenmeye zaman bulabiliyor. Yabancı dili öğrenmeye zaman buluyor. Efendim futbolcuların hayatını öğrenmeye, işe yaramaz şeylerle zihnini doldurmaya fırsat buluyor. Ama kendisini Hayati derecede ilgilendiren en temel hususlarda bilgi almaya kendini zorlamıyor. Bu çok şaşılacak bir durumdur. Onun için bir insanın bu konularda da ilmihal bilgisine en azından sahip olması zorunludur. Namazı bilmesi gerektiği gibi gıdasıyla ilgili hususlarda da bir insan, bir insan bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda bir insan şunu da yine bilmeli ki, nasıl içki içmek haram ise içki satışından elde edilen kazanç da haramdır. Kumarı oynamak haramsa kumar oynatan işletme içerisinde olmak oradaki kazancın bir parçası olmak o da haramdır diyor. Onun için de içkili ve haram olan şeylerle ilgili kazançlara da değerli kardeşlerim bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Yine bir başka Alemin kıssasını bahsedelim ki Zennuni Mısri Hazretleri ki Evliyaullah'tan büyük bir zat kendisi zamanında zamanın zalim sultanı idarecisi kendisini hapse attırmış. Hapiste ama bu zat öyle veli bir zat ki hapisteyken kendisine ikram edilen yemekleri hiç yememiş. Bununla ilgili sıkıntı çekmişler. Birileri devreye girmiş, duyulmuş ki önümüze önümüzü hazretleri yemiyor. Niye? Zalim sultanın gönderdiği yemek diye. Niye olduğunu öğrenmeye çalışmışlar ki bu rızasız mal haram kazanç olabilir onun için yemiyorum diye reddetmiş. Ardından kendisinin ahiret kardeşi olarak tanımladığı bir sadık müslüman, salih bir müslüman... O göndermiş demişler, haber vermişler kendisine. Demişler ki bak Zenni Mısri Hazretler içeride bir şey yemiyor. Bu zalim hükümdar deyip bunun gönderdiği yemekleri yemiyor. Bari sen buna yardımcı ol. Bu salih zat da kendisi telaşlanıp Zenni Mısri Hazretlerine yemek temin etmeye başlamış. O göndermiş. Bakmışlar bir gün iki gün yemek geliyor ama yemek yemek yine yenmiyor. Yemek yenmiyor. Tabi bu süre böyle devam ederken belli bir süre sonra kendisini bıraktıklarında ya da o zat kendisini ziyarete gelip sorduğunda niye yemedin diye buyurmuş ki evet o zalim hükümdarın haram olabilir endişesiyle yemedim ama senin gönderdiğinde haram kaplarla taşındı diye o kaplardan dolayı haram bulaşabilir diye nihayetinde bana verdikleri kap hapishanenin kapıydı. Zalim idarenin kapı olduğu için harama bulaşmış bir gıda olmasın diye vücudumdan o kadar da olsa şey girmesin diye yemedim diyor Zenun Hazretleri. Yine Hazreti Ali ile ilgili rivayet edildiğine göre Hazreti Ali Efendimiz bir gün küfeye gittiği zaman kendisine Hazreti Ali Efendimiz gelmiş diye ...büyük büyük ilgi iltifat etmişler... ...nasıl ağırlayacağız diye... ...yemek getirmişler... ...nasıl getirmişler... ...gelen yemek altın kapı içerisinde... ...çünkü Hazreti Ali... ...bundan daha azına layık değil diye düşünmüşler... ...ve kendisi... ...tek bir lokma bile almamış... ...bu altın kapla gelen yemek... ...bu rıza-i ilahiye aykırı bir yemektir... ...yani biz neden bahsediyoruz şu anda... Yediğimiz şeyin helal olup olmamasından değil, yediğimiz şeyin kabının bile sunulmasından, onu çerçeveleyen kaptan bahsediyoruz. Onun bile Allah'ın gazabını celbedecek bir şey olmasını büyükler hoş görmemişler. Kaldı ki haram yerlerde bulunmanın da ne anlama geldiğini buradan hatırlayalım. Değerli kardeşlerim yine Ahmet bin Anbel hazretlerini hani kalp temizliğinden bahsediyoruz ya... Ahmet bin Hanbel hazretlerine... sormuşlar ki... bir insanın kalbi nasıl yumuşar diye... kalp nasıl yumuşar... buyurmuş ki bir eklil halal kalbin yumuşamasının... tek bir yolu var... tek bir yolu o da nedir? helal lokmayla o kalbi beslemek... böyle başka tabi zikir çekmek... güzel ibadetler yapmak... hepsi hepsi hepsi önemli ama... Hepsinin başında da ne gelir? O vücuttan, o vücuda giren besinlerin, gıdaların helal olması. Hepsinin başında bu gelir değerli kardeşlerim. Yine Sehb'in Abdullah Hazretleri de diyor ki, kim sıddıklar mertebesine ulaşmak isterse şu şeyi yapsın. Hangi sıddık, sıddıklar kim? Peygamber nebiyine o sıddıkıyla o şuhedeyi o salihine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın peygamberlerle beraber olacağını anlattığı peygamberlerin hemen peşinden gelen zümre yani Hazreti Ebubekir ve onun grubunda olan insanlar sıddıklar. Kim sıddık zümresine dahil olmak isterse, bu mertebeye ulaşmak isterse fele ye'kul illel halal Ne yapsın? Bir, Yalnızca helal olan şeyleri yesin. Alacağı her bir gıdanın helal olup olmadığına iyi baksın. İki, ve la illa bir sünnet. Bir ediyor, sünneti hayatında tatbik etsin. Yaptığı her şeyin peygamberimizin sünnet-i uygun olup olmadığına dikkat etsin. Bunları yaptığı takdirde diyor bir insan ancak sıddıklar mertebesine ulaşmak için... Kendisine ilham olunabilir. Ancak yolu bunlarla açılır. Ama sıddıklık mertebesinin yolu bu ikiden geçer. Değerli kardeşlerim yine Allah'tan Abdullah İbni Mübarek Hazretleri onun da helalle ilgili başka bir sözü var. Buyuruyor ki benim Allah yolunda şüpheli tek bir dirhemi reddetip iade etmem ...bana yüz bin dirhem... ...sadaka vermekten, hayır işlemekten daha sevimlidir. Neden bahsediyoruz? Şüpheli şeyden kaçınmaktan. Ben diyor Allah için... ...şüpheli olan bir dirheme sahip olmaktansa... ...yüz bin, yani yüz bin dirhem... ...infak etmektense... ...o bir yana sadece şüpheli tek bir dirhem reddetmek... ...benim için daha sevimli, daha faziletli bunu tercih ederim. Neden? Bire yüz bin. Sadece çok az da olsa şüpheli bir şeye sahip olmak onun için çok daha kötü görünüyor. Yüz bin dirhem sadakadan vaziyet yeter ki diyor bir dirhemlik şüpheli bir şeye sahip olmayayım. Onun için de işte Selefi Salih'in hanımları büyükler sabah işe gideceği zaman derlermiş ki ey bey sakın ha bizi Allah'tan kork ve bizi haramla besleme bize şüpheli rızık getirme çünkü biz açla, yokla, tahammül edebiliriz de cehennem ateşinde yanmaya tahammül edemeyiz dayanamayız ne zaman cehennem ateşi oluyor şüpheli bir lokma gelmiş ise haram bir lokma gelmişse bunu yemekle ne oluruz cehenneme Allah korusun düşeriz Açlık diyorlar, hiç önemli değil. Ve yine Peygamberimizin bir hadis-i şerifi Allah Teala'dan en uzak olan kimseler kalbi katı olanlar. Kalbi katı olan kimseler Allah katında Allah'ın en çok uzak gördüğü kimselerdir. Onun için Cebrail Aleyhisselam'dan vaheyle yine Peygamberimiz buyuruyor ki bizden biriniz sizden biriniz ...dünyadaki rızgını tamamlamadığı sürece dünyayı terk etmez. Yani kendisine takdir edilen rızık ne ise onu muhakkak e, takdir edilen şeyi elde eder yer. Onun için de ey insanlar Allah'tan korkun ve bu rızgınızı düzgün şekilde talep edin. Çünkü Allah sana ne takdir etmişse zaten sen onu tamamlamadan ölecek değilsin. Onun için de bunu acele etmekle de bir şey geçmez. Allah sana ne kadar takdir etmişse o gelecek. Onun için sizden biriniz rızkı geciktirilmiş ise onu haramda aramasın. Çünkü Allah hiçbir zaman fazlını, lutfunu haramda kılmamıştır. Yani Allah'ın takdir ettiği rızık var sanki daha fazlasını elde edeceğim, bir önce elde edeceğim diye hani geciktirirmiş de haramda aramasını ne demek? Allah zaten takdir ettiği kadar zaten gerçekleşecek. O gelecek. Ama sen acele etmekle acele etmekle ne yapmış olasın? Harama düşmekten sakın sakın asın diyor. Ve son bir hadis-i şerifle, son bir hadis-i şeriften sonra Muhammed Bin Sirin Hazretlerinin sözüyle noktalayalım. Muhammed Bin Sirin Hazretleri bir toplulukta insanlarla buluştuğunda veda ederken ya da herhangi bir insanla görüştü ayrılırken bir kişiye ya da topluluğa veda edeceği zaman insanlara bir söz söylermiş. Ne dermiş? Dermiş ki Allah'tan kork ve sana takdir edilenin helalini iste. Sana verilen miktar zaten Allah Teala tarafından takdir edilmiş. Kaderin kadarını elde edeceksin. Ama bu kaderin kadarının helal olmasını Allah'tan iste. Çünkü sen bir şeyi eğer haramla da elde edersen zaten bu haram yoldan elde ettiğin şeyle sana takdir edilen rızıktan daha fazlasını elde edecek değilsin. Allah sana ne kadarını takdir etmişse, haram da olsa, helal da olsa o kadar takdir edeceksin. Onun için Hazreti Ali Efendimiz de bir gün namaz kılmak üzere camiye geliyor. Camide merkebiyle gelmiş, merkebenin namaza geçeceği esnada orada bir kişiye emanet ediyor. Diyor ki sen buna ben namaz kılmaya, kılıncaya kadar bakar mısın? Bakarım diyor. Tabi Hazreti Ali içeri namaza girmiş ki bu merkebin başında bekleyen adam merkepteki semeri alıp kaçıyor. Doğru gidiyor. Hazreti Ali'den beş dakika olmuş çıkmış ki merkep duruyor. Semer semer yok. Ne yapıyor? Hizmetçisine diyor ki kölesine al şu parayı on dirheme git çarşıya bana bir merkebe göre bir semer al gel tabi köle de geziyor dolaşıyor ki bir yerde semer satıldığını görüyor bir adamdan semer satın alıyor kaça on dirheme on dirheme satın alıyor Hazreti Ali'nin yanına geliyor ve o semeri teslim ediyor Hazreti Ali Efendimiz de o semeri eline aldığını diyor Allah Allah Allah'ın hikmetine bak eğer sabretseydi ben zaten kendisine on dirhem bahşiş verecektim. Ama rızkı kendisine gelecek olan rızg aceleciliğinden dolayı aç gözlüğünden dolayı haram olarak geldi. Beklese bahşiş alacaktı aynı rakamı ve aynı semeri aynı hırsızdan emanet etti hırsızdan almış. Onun için bir insanın helal ve haram noktasında ne kadar zorlarsa zorlasın, çabalarsa çabalasın Allah'ın kendisine takdir ettiği miktarı aşamaz. Ama eğer zorlarsa helal olanı harama koyar. Yok kaderine razı olursa Allah Teala kendisine meşru yollardan verir. Onun için Muhammed Bin Sirin Hazretlerinin veda esnasında söylediği sözü hatırlarımızdan çıkarmayalım. Helali hayatımız boyunca ilke edinelim. Elhamdülillahi Rabbil Ademin.